Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ooooo Bir saniye durun bakın come on. Come on. come on come on come on. Eskilerden bir fon ama yenilerden bir programla karşınızdayız Bir Gerçekten. kez daha günaydın sevgili dinleyiciler Bugün dört 4. Bugün dört 4. Bugün dört Yıllardır beklediğimiz gün geldi 4. <gülüyor> 4 ne? <bin, gülüyor> 2013 Cuma ee, ve saat 8.44 ne kadar enteresan. Oh günaydın Oktay Demirci. Günaydın değil özür dileriz Fahri. Ömürci. <gülüyor> Yahu her gün saat özür 8. dilemekten 8. 40, içim bulandı. Ee, 8.44 dersen saatten hemen bak, sonra 8:44'ten sonra da günaydın yerine özür dilerim demen lazım. Özür dileriz. Ve TB diyoruz. TB TBT. Tb. Bu hafta sondu ya. Yani hakikaten bu hafta bir daha böyle bir şey olmayacak. Zaten dinleyicilerimiz öyle diyor. Yani hep tabi ediyorsunuz. Ondan sonra yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Ben Vallahi siz, şey... Biz sizi nasıl şey yapalım? Maymuna döndük. Nasıl biz size ikna edelim? İnanalım, olalım? affedelim diyorlar. Affetmek büyüklüğün şanlındandır diyoruz. Diyoruz sevgili dinleyiciler. Dikkat ettiyseniz e, yargılamamızı adil bir şekilde yapıyoruz. <gülüyor> Ay, pasaport polemiği vardı biliyorsun Fahir. Onunla bir başlayalım. Nasıl polemiği? Nasıl ee, pasaport? Biliyorsun Fransa'da e, zenginden daha fazla vergi alacağım diyen bir başkan e, var. O zaman var. alacağım diyen pek çok ülke çıktı. Ama dün çok sevindim canım pasaport polemiğine. Niye? Gerard Depardieu. Ha, evet Depardieu oldu ve bir takım zenginler de e, ülkeyi terk ediyoruz o zaman abi demiş. İşte birisi Belçika'ya gitti, öbürü bilmem nereye gitti. Falan en son Gerard Depardieu Putin sahip çıktı. ...ve pasaport, pasaportunu gönderdi... ...ben nasıl mutlu oldum... ...yani nasıl mutlu oldum dediğim... ...özendim... ...şöyle ki özendim... ...ne kadar güzel insanın... ...devlet başkanı arkadaşlarının olması... Başın sıkıştığı zaman... ...tak anında pasaport geliyor... ...üstelik de evine kadar... ...gerçi ülkemizde de otur uygulamalar var gidiyorsun yine bir şekilde randevu alıyorsun. Arkadaşın olursun. olmamasına rağmen şey yapabilirsin yani pasaport başvusu. Alabilirsin, başvursu, evet, yani alabilirsin. Sana... evet, o doğru. Orası doğru. Celal Depar diyor, parantez içinde 64. Ee, Rusya Federasyonu vatandaşlığına geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Haftalardır burada hepimize dert olmuştu. Ne olacak, ne olacak Ne olacak, bu adam ortada mı kalacak? Çünkü o da bir sıkıntı. Yani hangi ülkeye gidecek, ne yapacak, nerenin pasaportu... ...o kadar biliyorsun bürokratik işlemler var. Oktay öyle deme. Belçika'ya gidecekti. Belçika'da yakalanırım diye mi? Gerçi yakalanma diye bir şey yok da. Yani e, niye Belçika'dan şey yapmadı? Yok Belçika'ya gidecekti de işte Putin erken davrandı. Ha, gel sen ya baby mi dedi Putin? E, tamam ben sana göndereyim dedi. Canın sağ olsun dedi. Jarrah'cım dedi ya. Böyle onlar böyle kendi aralarında Fransızca da espriler de yapıyorlar. Hemen göndermişler bir şeyini, pasaportunu. Zaten e, haber Putin'e da şeklinde veriliyor. Nasıl? Yani Putin'e da. Ne? <gülüyor> all right then <gülüyor> anlamında da. Da daha büyük harfle yazılmış ikiside. LVA. Öyle bir başlayalım dedik. Yani e, haftalardır belirsiz olan. Bir de böyle bu deneyelim. Beşer be aracın. Bir de böyle deneyelim. Yıllarca bakalım şimdi belki daha bambaşka çok daha güzel filmlere imza açarsın Hatırlarsın değil mi? Yani o. Ee, gene Gerard Depardieu'nun pasaportlu bir filmi vardı. Pasaportlu mu? Ee, Öldüğüm miydi? Yeşil, Donsuz gri, bir filmi olduğunu hatırlıyorum Green Card ben. diye bir film yok muydu Gerard Depardieu'nun? Olabilir ya. Gerard Depardieu'nun bir de ben aşçı olduğu filmi hatırlıyorum. Ben Onun dışında film... pasaportunu gösterdiği bir filmi hatırlamıyorum ben. Green Card diye ben hatırlıyorum ya. Green Card'da. Hemen bakalım Fahir bu tartışmalara son verelim. Tartışmaya son verecek ne var? Daha dün gibi gözümün önünde. Sen net hatırlıyorsan hiç bakmıyorum o bak, zaman. Bak vallahi bak arada bak yani ben biliyorsun. Hafıza... Me... Şeşer... Ee... Şeşer seser seser kesi, keser sesi diyorsun. Bir saniye. Senden önce de daha... yani şey gibi çalışan, Google gibi çalışan dinleyicilerimiz var. Günaydın. Günaydın efendim. Google gibi çalışıyor da dinleyicilerimiz telefonumuz çalışmıyor. Açmıyorlar telefonu. Google'u bırak çalışmıyor. Vallahi çalışmıyor hakikaten. Kusura bakmayın sevgili dinleyicimiz. Ee, yani oluyor böyle şeyler. Bekliyorum o zaman ben. Yok yok, yok bekleme yok. E, telefon çaldığı gibi... O aniden sessizce çekip gitti. Pek çok filmi var. Ee, Green Card'ye filmi var ben biliyorum edersin. ya. Green Orada Cart... da yine bir pasaportla ilgili bir sorun yaşıyordu. Green Card'ın Fransızcası ne faire? Ee... Granuel de, verir mi? <gülüyor> Vallahi onu tam bilemeyeceğim. O neden bilemeyeceğim Oktaycığım bir saniye. <gülüyor> Mamut var. <gülüyor> Mamut olabilir mi? Vallahi bir bakayım şimdi. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Kenan ben. Kenan Bey hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür Biz... ederiz Kenan Bey. Siz nasılsınız? Sizi sormalı. İyiyiz vallahi. Bir de yayına bağlanalım dedik. Çok iyi yaptınız. <gülüyor> Twitter'dan <gülüyor> da yalnız bırakmayın ama bugün nasıl ya ya şey. E yayına, bağla, yayına ya bağlanalım. Kullanıyordum yazamadım film var diye telefon açayım dedim. Çok iyi yaptınız. Var mıydı Green Card diye film? Var. Yani ismini Green Card mı bilmiyorum ama Green Card almaya çalıştığı Amerika'da uğraştığı bir filmi var yani. Celal Değil mi? De var pardon. var. Ben çok evet, iyi hatırladım. Evet. Kenan Bey. Kesinlikle doğru söylüyor Fahir Bey. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Yani sizin tarafınızdan onaylandım ya. Artık ölsem de gam yemem. Oh! Sefa mı olsun? ölme. Ölmeyin. ölmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Kanay gelsin. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Kenan Bey. Hoş Hoşçakalın. Bu arada e, 990 yapamaymış film. Andy McDowell'da oradaki hanımefendi sanatçımız. Andy McDowell'da Andy McDowell olduğu zamanlar. Hey hey hey. Ay hayırlısı olsun ne diyelim. Hadi bir güzel başladı. Green card, green card derken Rusya'dan pasaportu çaktı. Vize mize falan filan hiç böyle şeylerle uğraşmadı hem de. Cepo cerrah depo diyor. Enflasyon %6.2 çıkmış. Ege gelsin de soralım bir ya. Niye? Nasıl e oluyor yani e bu ekonomik her taraftan. Ekonomik olarak mı soracağız Ege'ye? E ben anlamıyorum çünkü ben gerçekten anlatması için soracağım. Yani nasıl her taraftan zamlar gelirken acaba şey olmayan bir tıkım zam gelmeyen bir şeyler var da. O biliyorsun enflasyon sepetinde B bir takım ürünler var, var ya. Ha. Yımırta, fasulye. Onlara Gerçekten zam var. gelmiyor mu diyorsun? Yo onlara da geliyor da bilmiyorum işte hani tuz, muz falan filan oradan nokta, seçiliyor. 6.2 imiş. 6. 6 nokta, iyi iyi, bayağı iyi, bayağı bu, iyi. Bu haberi sepetimize atıyoruz. Ee, Yıllık 6.2 ise iyi. O demek ki Soracağız. bazı ürünler yetişemediği için diğer ürünleri onlara o, o şekilde zam yapıldığından ötürü. Ondan ötürü Oktay. C adlı e, Deniz Aslanı'nın hikayesine de bir bakalım. Sonra kısa bir ara vereceğiz Fahir. Kısa sonra... bir ara ve o aranın hemen ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. E, C, C deniz aslanı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da. E, deniz Aslanı'nın görevini ifa ediyor. <gülüyor> Aynen öyle ama biraz da yetenekli. Ne tip yetenekleri var? E, Allah onların her türlü yeteneği var öyle sirklerde görüyoruz yani dop döndürmeler falanlar filanlar çeşitli numaralar i̇şte el o şaklatmalar bilinen harflerin yanında eğitimli bir deniz aslanı C. Ee, şöyle ki Çince. yabancı di üç tane yabancı di Çince, Bütün Almanca ve Fransız. Japoncayı zaten biliyor ana dili gibi ee, ama aynı zamanda Çinceyi de yazabiliyor ağzına bir kalem vermişler. Böyle bir, e... Neresine verebiliriz, neresine verebiliriz? Ağzına kalem verebiliriz diye düşünmüşler. Böyle kalem gibi de değil yani. Ucu mürekkepi böyle çivit, tivit, çivit. Kalemi verenlerin Ondan aklına, vermişler. sevgili Deniz Aslan'ın da ağzına sağlık. Ağzına sağlık diyoruz. Gerçekten e, çok da sempatik. E, Akşam gazetesi 2013'e bomba gibi başlıyor ve bu habere... Hazır mısın Fahir bir şarkı marka bir şey hazırla bir dakika, bir üstüne daha bir, daha... bir şey konuşmamamız lazım çünkü. Bir dakika. Yani çünkü Oktay, bir benim, beni de panik ettin. Beni de panik ettin dur bir şey, bir şey seçeyim de böyle. Ee... Tokyo'da yaşayan C ee, adlı ya, bir, Deniz Aslan'ın. Şöyle güzel bir şey. Ee... Çince yazması hikayesini hakkını vererek haberleştirmiş Akşam Gazetesi ve kullandığı manşet. Hazır mısın Fahir? Hazırım. Çünkü yani ben hazırım da sen hazır değilsin da. Vallahi hazırım. <gülüyor> o yüzden tamam baktık tekrar buyuruyorum. Evet. Caya nasıl? Hı? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Biraz da böyle disco olsun istedim Oktay. Çok güzel istemişsin Fahir. Şöyle bir bulunuyorum. bura bura. Oh oh. Valla bravo Fahir. Çok enteresan arkadaşlarım var sevgili dinleyiciler benim. Ee, bir tanesi mesela ortamları e, değiştirmek için disco ortamıyla Fon'la konuşturur beni. Bir tanesi kendi programına Twitter'dan bağlanır. Yayına, yayına gelmek varken Twitter'dan bağlanan radyocu yakalandı diye. <gülüyor> ne diyor o radyocu arkadaşımız? Metro -Karto mesela... film demiş. Çok çok iyi bir insan. Öyledir bizim Ege'de böyle biridir. Böyle biridirim. Çok teşekkür ederiz ya. Trafikten mi attı yoldan mı attı. Bak Kenan Bey ne kadar bilinçli dinleyicimiz. Bak. Tabii daha Ege yeni dinlemeye başladığı için. Hep vir vir vir vir vir vir vir vir konuştu bugüne kadar. Doğru şimdi bağırarak girecek içeri diye her an bekliyorum ben. Sen korkma abi. Yalnız elimde sıcak kahve var. Valla yüzüne doğru atarım haberi olur. Haberi olur dediğim şu anda dinliyorsa haberi olur. Yoksa nereden olacak? <gülüyor> Ay, evet trafikten mi attım nereden attı bilmiyorum yani. insan araba kullanırken Twitter atmıyordu. Şimdi Ege'de o kadar bilinçsiz değil Büyük yani. Büyük ihtimalle sonuçta araba kullanırken Tarkerim telefona bakmama. Herhalde yani. Telefona bakmama prensibi olduğunu ben biliyorum. Çünkü evet. 3-4 tane prensibimiz Ege... olduğu için her birimizi. Evet Ege'nin bence o şey telefona bakmama prensibi genel. Var canım telefona bakma. Ha, ya, gene, araba kullanmaz kendilerini bakma. zaman bakıyorum. adama bir kere arayarak ulaşabildim. İlla bir dönüşe. Yani sen kendimi de sürekli mahcup hissediyorum. Çaldırıp kapatan adam gibi hissediyorum. Yani o konuma sokuyor insanı. Cık, sen daha hassasmışsın Fare. Teşekkür ederim. Gerçekten ne kadar hassas bir insansın. Hassas bünyeler. Şu rağmen ne kadar hassassın. Bak. Çok teşekkür ederiz. Kültür Bakanı Ertuğrul Güney'den bir açıklama geldi dün. Haberin var mı ondan? Hangi? Ecdadımızla ilgili mi? Dünya dün. Tekrar niye Ne yaptın sürekli çünkü... Bir... Aslında öyle dememiştir de değil. O da da. O değil. E, şeker portakalı falan filanla ilgili. Van'daki heykelle ilgili o da değil. O Yok, da hayır. değil. Ondan sonra... Ben o Daha yakına o gel yakına, yakına. yakına. Geldim. İyi Ye mi? Yeni bu ya yeni. Killing Me Softly diye bir... E, a evet. Ki kibarca öldürmek. Türkçesi de buymuş. Brad Pitt'in oynadığı. Ee, bu filmle ilgili... E, evet, eşimle onu... izlerken rahatsız oldum. İğrenç bir film. İğrenç. Yani. Kimse gitmesin falan dediğini <gülüyor> biliyorum ben. Kimse kimse gitmesin. gitmesin ya insan... Bir de şöyle bitirdiğini biliyorum o konuşmaya. İnsan eşiyle film izlerken utanır mı? Bence gizli bir politika var burada. Yani mesela dün de konuşurken şey yaptık ya... E, Ege söyledi. Kitabı okudum yasaklanan... Ölüm pornosu kitabını Aha. yasaklandıktan sonra okudum. Hiç de öyle ve yasak... Gizliden bir kitap okuma... Ya teşvik. Sevgisi aşılama evet. ve böyle bir sinemaya ilgi. İlgi. Vallahi gelinmiş, politikalı şey galiba. Ee şey yapacak herhalde. Bilmiyorum ee sen biliyor musun konusunu? Hadi Yok bilmiyorum ben filmi de ilk defa duydum. Vallahi ben de ilk defa duydum herhalde ee, aylardır gitmediğim sinemaya gitme şansını bu film. yiyor. acaba iğrenç dedi? O bir öpüşmeli sahne mi var acaba? Yok iğrenç arada? dediği küfürlü müfürlü. Çok ha, güzel. Alt alta küfürler sıralanıyor bunun adı da senaryo oluyor öpüşmeli falan açık böyle bir sahne değil. Hakikaten köpüşmeli. Ağızlar öpüşmeli sahne gibi gelmiş. Olabilir, onlar da olabilir ama galiba küfürden rahatsızlık duymuş bakanımız. Valla Brad Pitt şimdi bir ters ters cevaplar mısın ya? Brad Pitt mi? Ulaşır valla ona ama gerçi o şimdi evlilik telaşında. Daha doğrusu evlilik hengamı hemen akabinde. Ne derler buna hemen akabindeki olaya? Evlilik... Yok yok şey ne, olmaz ne yani. Hani balayında da değil. Neydi? Bunlar gitti tatilde evlendi. Tamam. Ne oldu bunlarda? Canım cicim ayları da değil. Onun şeyi... Canım cicim ayları olur mu ya? 6 çocuk, 12 dadıyla. 12 dadıyla. Ne canım mı, mi kalmış ya? Tabii. Canım bir... çocuklarıyla beraber gelse belki Brad Pitt'i tanısa hiç böyle demez. söyle. Ya canım o da zaten rol icabı Brad Pitt de şöyle ağız bozuk bir adam. Sonuçta 6 çocuğu var yani Brad Pitt'in. Yani evet o çocuklar. Ya o çocuklar da öyle... sevmeleri lazım yani. Evde en Hayvan falan dendiği zaman olay olduğunu biliyorum ben. Hadi ya. Ya tabii. Kim söyledi ne oldu? 6 kişiyi sıraya çekiliyor. 12 tane dadı arkalarında. O söyledi, o söyledi falan filan. Böyle şeyler yaşanıyor. Yani çok nezik bir aile. Çok teşekkür ederiz iç yüzünü bize yansıttığın için Fahir. Bu arada yılbaşını herkes çeşit çeşit girdi biliyorsun. Kimileri de zengin girdi. Kimileri de zengin girdi. Ee, ama bazıları da mahzun girdi. Ve mahcup girdi. Kim mesela? Mesela Fransız, e, Fransa'da bir kadın 73 yaşındaki bir... Ben de Sarkozy diyeceksin zannettim. Yok, Çok ün, mahcup girdi diye. Ünsüz, ünsüz haberlerini geçtik falan. Ha, ünsüz haberlerini. Kadının adı bile yok öyle söyleyeyim. Fransız kadın Noktay, diye geçiyor. Oktay bu lafın film, film olur ya <gülüyor> kitap olur ya. <gülüyor> Gerçekten 73 yaşındaki kadın diye bahsediliyor ya. 73 yaşındaki sadece parantezden ibaret. Valla yaşlı bir kadın. Normalde bu nasıl ifade edilir? Bayan Mezeel Fransa'da olduğu için diyorum mesela. E, Josephine Aç parantez 73 diye geçerdi ama soyatsız Josefin diye geçer. Açma. Ama parantezin içindekini dışarı almışlar, ismi de uçurmuşlar fahiş böyle düşün. 73 yaşındaki kadın süpermarkete gitmiş son gün. Yılın son günü. Son alışverişler Son alışveriş yaparken böyle bir şeye gitmiş, Leve boya. Hı. Hmm. Leve gitmiş, bir çıkmış. Aa. Aa demiş çocuklar ne oldu? Ay her yer kapanmış. Demiş her taraf kapalı. Birden böyle artık kadının bekliyorlarmış tuvalete girmesi yoksa tuvalette uzun mu kalmış? Bilmiyorum. Bayağı uzun kalmış olmuş. Mağaza boş ve kilitlenmiş kapalar kapılar. Ondan sonra birkaç marketlerimizde bir... öyle şeyler var mı ya? Tuvalet tipi yani. Öyle şey dediğin mesela... Tuvalet tipi. Markette var. bir ihtiyacımız olsa nereye yapacağız? Vardır herhalde ya. Yani ya Vardır mı? Ben hiçbir markette hatırlamıyorum Oktay. Büyük marketlerde var canım. Nasıl büyük marketlerde ya, var? Çünkü yeteri kadar ihtiyacın olmamıştır da ondan görmemişsindir. Yani mesela personeldir... Personel girebilir girilmez diye şeyler var ya sen oraya yeteri kadar ihtiyacı olsan e? falan deyip o yazıya rağmen girersin dalarsın içeri o taraflarda yani. Dalarım Oktay bilirsin beni dalarım. E bizim gross markette var en lüks şey var lavab La lavabo var mı? Aa girdik ya girmedik mi? Aa girdik mi? Onu ben kimle yaşamıştım <gülüyor> gross markette Oktay ya. Oktay de var ya herkese buradan şey veriyorsun <gülüyor> ha. Nasıl bir flört anlayışı bu ya? Yok ya beraber girdik sen nasıl unutursun ya çok lüks gayet lüks. Oktay beraber pek çok şey yaptık da Hiç beraber büyük cross markette lavaboya girmedik öyle diyeyim Nasıl girmedik ya O zaman sen araba arabalan dışarıda Ben dışarıda ya. arabaların başındaydım Dışarıda değil, hemen şey arabasıyla Hemen lavabonun dışında Kadının birkaç kez alarmı e, harekete geçirdiği halde kimsenin yardıma gelmediği söyleniyor. Kimsenin yardıma gelmediği dikkatlerden kaçmadı. Salı sabahı personel işe gelmiş market çalışanları. He. Ondan sonra geceyi dükkanda geçiren yaşlı e, hanımefendiyle karşılaşmış. 73 parantezinde 73. Cep telefonu da yokmuş tabi. Cep telefonu yokmuş herhalde. Hı -hı. Yani şey, market telefonları da olmaz. Niye markette niye telefon yok? Şu dışarıya açık değil. Sadece iç hatlardan şeye bağlanabiliyorsunuz. 9 çıkıyorsa demek ki onu mu bilemedi acaba? Herhalde. Çünkü bu dünyanın her yerinde böyledir. Dünyanın pek çok yerinde iş yeri var. Ve genellikle Santral'e bağlıysa Santral'e çıkış şeyini bilememiştik. Evet sıkış ko çıkış kodu o da 756 falandır büyük ihtimalle. Şu anda yanlışlıkla bilgi vermek istemiyorum ama yanlış. 9 deney. Sizin Önce başını... bir 9 önce bir 9. Önce bir 0 mı denersin acaba? 9-9. 9 mu? 9 iyidir. Ne oluyor ya? Ne oluyor de? A, a Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şimdi bana karışmayın çok güzel esprim var. Modern Modern Modern Modern Modern, modern. modern. modern. Espriyi anlamayanlar et Modern Sabahlar <gülüyor> <dökülebilirler. gülüyor> onlara, onlara özel cevap atacağız. İlk tek başıma bir şeyler yapmaya çalıştım olmadı. Evet. Olmadı. olmadı olmadı demek olmadı. ki neymiş tek başına yapmayacaksın kop tu onu yap Adam, adam şimdi söyle ha. <gülüyor> sen hala şey yapıyorsun ya. 2013'te en güvendiğim yeteneğim olan tek kişilik çocuk tiyatrosu olan iş aşkın kaptanı bile yapamadım ya. Ha, olsun üstüne çalışınca çok güzel olur da sen birden abandın. Bir başarısızlığın üstüne bir başı hemen bir şey yapmaya ha, çalıştın. Ne yapmaya çalıştım biliyor musun? Sana tokat gibi bir cevap vermeye <gülüyor> çalıştım <gülüyor> o sırada. Aa, olsun. Şimdi, bir şey diyeceğim bugüne kadar hmm. e, biz... kazandığınız en büyük meblağ neydi? <gülüyor> Dört mü? Adam hala hala hala direniyor hala. ya. Direniyor değil. O başka bir vücudundaki başka bir şeyin etkisi. Serak kulak mı? <gülüyor> o tip bir şeyin etkisi var. Ya bugüne kadar e, ev arkadaşlığı yapmış olan pek çok ünlüden bahsettik değil mi? Zaten burada ondan başka bir şeyden bahsedilmesi. Yani yıllarca bunlar sabahlarda neden bahsedildi diye şöyle bir liste çıkardığımızda... ...listenin ilk numarasında Kutsi ile e, Berksan, var. Berksan yer alıyorlar. Dustin Hoffman'la da şey, Jin Hackman ev arkadaşıymış. Aynen. Aa, aa evet. Ben Sting diyebiliyorum. Dustin Hoffman'la diye Sting biliyorum çünkü onlar biliyorsunuz <gülüyor> Datça'ya geldiler Oktay. <gülüyor> Devremülk'te Devre <gülüyor> bir hafta kaldılar onlarda. İşte Robert Duvall da şeyin dedikodusunu yapmıştı Dustin Hoffman, Haa, Gene Hackman'ı. mı? Her zaman onlarla beraberim. Zaten bu sefer beraber gitsek ya Baby demiş Sting'e. Hmm. Ve ondan sonra çamurlara belenmişler. Ama bu sefer ee, ilk defa bir çöpçetanlık hikayesi var. Bir Hollywood yıldızı. Bir Hollywood yıldızının ee, dramı. Hangi ya. ünlüyle ev arkadaşı olmak isterdiniz diye de soralım dinleyicilerimize. Vallahi soralım ya. Kimle yani yerli yabancı kimle ev arkadaşı olmak isterdiniz? Ve biz bunu daha önce e, TRT'de yaşadık. E, lütfen beyefendilerden <gülüyor> müjdarla ev arkadaşı olmak isterim. Türevi cevaplar gelmesin. Evet. <gülüyor> yani ev arkadaşı dediysek ev arkadaşı. <gülüyor> çok, çok belli oluyor. <gülüyor> Niyetiniz. Ev arkadaşıyla sınırlı değil mi? Evet İli, İlişki Bildiğin o yani. Işte. Mesela ...beraber gider, alışverişe gidilecek... giderleri giriyor mı? musun ha, işte. falan gibi şeyler yapılacak. Yani giderler paylaşılsın mı? Efendim anahtardan giderler sen yaptırdın mı? Annenler ne zaman geliyor falan hmm. filan gibi böyle... falan e, Falanı filanı. E, e, temizlik şeyler. sırası kimde? Şanslı isme de benim 12 Ocak'taki gösterimi... ...bir çift davetiye Bir çift yani. davetiye... ...artık Ege'ciğim yani sen de... Haydi lan iki çift Ay Allah senin ağzını öpeyim. Hep normalde iki kişiye... Yani bir kişiye iki kişilik davetiye veriyoruz. Çok ilginç olarak bir kişiye iki çift davetiye. Nasıl fikir? Dört kişi çetesini toplasın gelsin. Bitti gitti ya helal olsun. Vallahi böyle işte. i̇şte 2013'te böyle. Ne oldu telefonlarla mı gelmeye başladı? Böyleyken böyle diyecek. Günaydın diye efendim. Herif. Günaydın merhaba. Merhaba hanımefendi yaşam enerjinizle bizi de coşturdunuz. Somurulmuş gibi Vallahi birisi yaşam enerjinizi <gülüyor> sabah sabah emmiş. Yok yok İrem'er ben ya. No. Ha, ha isim ha, soyad ha. söyleyince oturdu mu her şey? Her şey oturdu <gülüyor> tamam. Sizin zaten yaşam <gülüyor> enerjiniz hep Emik. Yok yok ben İrem'er. Ha <gülüyor> tamam o zaman. Yani anlayın diye yaptım. Yani anlayın anlayın. Yevan, nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz valla neredesiniz? Ne, ne, niye yoksunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? nasılsınız? Ne ettiniz? Ya, ne yaptınız? Ya zormayın ya dinleyemiyordum uzun süredir benim de şeyim yani psikolojim bozuldu. <gülüyor> Yani anca kendine geldi. Bayağı Yok olmuş. gelmemiş. Keşke yarın arasaydınız yani. <gülüyor> evet, neredeyse ben... öyle olacaktı yani. <gülüyor> öyle. Evet, ne dinliyoruz? oldu İrem Hanım? Niye dinlemediniz bizi? Hayatınızda bir şeyler mi değişti? Değişmedi. Değişti. İşte görbasına gidip geliyorum okul yüzünden. Evet. O zaten yeterince değiştiriyor beni. Öyle yani. İrem Hanım. İrem Hanım valla <gülüyor> şöyle yapacağım dürtceğim. Valla bir dürtesimiz var size ha. Böyle bir şey. Ne oldu? Kimle ev arkadaş olmak istiyorsunuz? Ali Atay olabilir. Kimle? Ali Atay. Ha, Ali Atay'da. Atay. Ali Ata. Leyla ile Mecnun'un evet, Mecnun'u evet, diyebilirsin tamam. Mecnu. o bu aralar. Tamam. Evet, ya yani o gayet iyi. Gayet ben... iyi diyorsunuz. Evet, bayağı, bayağı iyi, bayağı. Biraz <gülüyor> belli oldu. <gülüyor> Ama vallahi bu da belli oldu İrem Hanım ya. <gülüyor> belli oldu. Siz Bir çocuğa alacak olsanız kimi alırsınız? Ev üç oda diye düşünecek olursak şair. O da Mustafa Topaloğlu herhalde ya. Mustafa Topaloğlu. Bir oldu. iş bölümü var mı kafanızda bunun isimleri seçerken yoksa? Ya, hani o uzaylılar falan hoşuma gidiyor konuşmaları yani en azından düşünüyor. Siz beraber Ali ile beraber şeye gideceksiniz, marketlere gideceksiniz. Evet bir kombinasyon Ve arkasından güleceksiniz diye hayal ediyorsunuz. Evet belki öyle de olabilir bu da değişik bir bakış. Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın Emek Bey bir cevap vermiş Twitter'dan bize ee, Uyarımız doğrultusunda cevap vermiş ama yine niyeti anlaşılıyor Şöyle demiş Hugh Hefner'la ev arkadaş olmak isterdim demiş Bak, Yalnız anlaşılıyor Anlaşılıyor, anlaşılıyor. <gülüyor> Emek Bey Yani tamam dedik hani bir şey olmasın diye ama Nereye varmak istediğiniz <gülüyor> <anlaşılıyor. gülüyor> ne zaman parti yapıyoruz ya Ne, ne zaman parti yapıyoruz Bu röpte şambır kimin ya, O çamaşır makinesinde herkes kendi şeyini kendi ütüleyecek Yani sonuçta ya ben, şimdi bu Kate, şimdi cevaplar gelirken bir yandan bir yandan da şu e, gelişmeye şu bakalım. Cinec Kate Holmes'u biliyorsunuz. Kate Holmes, Hı -hı. Kate Holmes. Çamçı kızlı diye geçer. Evet, bildim şimdi. A anası, Suri'nin annesi diyecek. Suri'nin anası Kate Suri Holmes. Suri'nin anası. Şimdi Kate Holmes parantezinde 34 diye de onu ifade edelim. şimdi boşandı biliyorsunuz 5,5 yıllık beraberlikten sonra. Bu e, Dawson's Creek'ten bir e, rol arkadaşı. Şimdi Fringe'den tanıyoruz kendisini galiba. bu Joshua Jackson. Evet. Joshua Jackson değil mi o Fringe'den tanıdığımız? Yani zımba gibi bir adam. Oktay bunların için. hepsini nereden hatırlıyorsun? Yazıyorum abi. Ali Hollywood'a çok hakim abi, ya. düzenli olarak gireceksin. People.com Düzenli olarak gireceksin. <gülüyor> People.com Joshua Jackson e, demiş ki sen demiş böyle demiş şey yapma. E, tek başına takılma. Benim çok sevdiğim çok iyi bildiğim bir arkadaşım var demiş. Ana kim demiş? Joshua Jackson. Yani hayır Peki yani. Soruyu yalnız sorduğun için ben. Kate yalnız... Holmes kim demiş? Bir... Ne Kate Holmes birisiyle konuşuyor. Hayır Joshua Jackson. Joshua ile konuşuyor. Joshua Jackson demiş. Sen demiş tek başına kalmadın mı? dememiş mi bunu? KT KT'ye demiş. İşte KT'de ay kız kim dememiş mi diyorum i̇şte ben. O, evet. KT yok böyle soğuk davranmış. Daha ha, yeni bitti mi? benim ilişkim. Biraz a, acaba demiş. Biraz mı Saçmalama falan demiş Joshua Jackson. Le Dur. demiş? Hadi demiş gel demiş götüreyim. Kimin yanına götüreyim. Böyle uzun uzun konuştuktan sonra Jack Gyllenhaal çıkmasın mı hocam? Jack Gyllenhaal. Kız. Jack Gyllenhaal çıkmasın mı? Donnie Darko'dan bildiğimiz. Jack Gyllenhaal'la geçecek ömüre ömür demem tanıyoruz gençli. O adamın gözlerde hep bir nursuzluk var ya. Abi, şey diyeyim, ya bir şey yemeyeyim kahvaltı ya. Abi ya bir de bu Hollywood yıldızları habire ha, bak, birbirlerine ya, artistik yapacaklar. Yarım bıraktı kar. taklidi, yarım bıraktı. Çok sinirlendim ya. <gülüyor> habire bir karşılıklı nasıl, şey. nasıl tamamlayabilirdi ya? Jack Chin'in o taklidinin nasıl Hayır, tamamlayabilirdi şöyle yani? Abi kahvaltı ben. Ya, yani <gülüyor> sırf artistlikte geçmiyor mudur hayat? Yok, birbirlerine yapmıyorlardır ya. Bence esas birbirlerine yapıyorlardır. Ben daha iyi oyuncuyum diye. Ya, yani o şeyde e, ikili Angelina durumda ile Brad Pitt de diğer çocukları figüran olarak aldı. Şimdi bütün parçalar yerimde oturuyor. Doğru aslında bak. Vallahi 12, 12 dada almasının başka bir sebebi yok. Onlar da arkadan Gürasyon geçen adamlar. Zaman zaman bir şeyler doğru. oluyor. Doğru doğru. Karşılıklı Ondan... artistlikler. Eee ne oldu? Jack Gyllenhaal'un şöyle bir e, özgeçmişi verilmiş. Bundan önce beraber olduğu kadınlar diye. Oraları geçiyoruz. Aynısını KT'ye de vermiş. Kate, Aa, bak demiş bunun önceden beraber olduğu kadınlar bunlar. Valla demiş, gelin demiş e, bir şey yapalım. Bir, bir, bir buluşmuşlar. Bir buluşmuşlar. Yemeğe buluşmuşlar. mi gitmişler? Yemeğe gitmişler. Nereye? Yok yemeğe gitmemişler ya. Joshua Jackson evinde pide söylemişler. Yani ne gerek var dışarıda şey <gülüyor> Evde demiş. <gülüyor> film seyrederiz demiş ya film seyrederiz. Evde otururuz evde ayran da var demiş. İçecek de söylememişler. Litrelik Orlanda ayran. etmişler <gülüyor> Halbuki iki tane bir de söyleyince litrelik ayran da bedava geliyor yani. Yok ki oralarda öyle şeyler. Yok tabii, tabii Her abi. şeyin parasını alıyorlar Amerika abi. Yani. Yani lütfen dikkat edelim. <gülüyor> Kenan Bey şey demiş ben Jamie Oliver'ı tek geçerim demiş. Benim de aklımda o vardı Vallahi Herhalde şey ev arkadaşlık olsun Ama mi? öğrencilik hayatında da <gülüyor> Jamie Kenan Bey belli oldu yalnız. <gülüyor> Saçma sapan. Belli oldu. Evde 250 gram kıyma yokken gidip de geyikete alırsa o zaman da sıkıntı olur öğrenci şeyinde ya, ya şey tamam yemeği, yemeği, yemeği 20, 20 dakika dakikada yapıyor, yapıyor da 20 dakikada yapmak manareti ucuza çıkarmak Ama diker, diker diker balkona balkona maydanozları diker. Yani her Buralardan tarafı vallahi şey her, şey, her tarafı da toprak yapar. biraz ben size bir şey söyleyeyim. Pis pis bir yani pis şey yani. mi Oliver? hem pis çalışıyor. Çok özür doğru, dilerim. Bir de, de kişisel bakımı hiç şey değil. Bir de ağzı böyle dudakları ıslak ıslak o böyle biliyorsunuz konuşurken İngiliz aksanı yapacağım diye. Hafif bir. İngiliz aksanı yapacağım diyor. Kuf kuf diyor. Yemeklerin yarısına o sos koyuyorsa yarısına da afa Yalnız ama... Kenan Bey e bir hatırlatmada bulunayım ben. E, Jamie Oliver'ın çocukları var. Üç tane çocuğu var galiba. Maşallah diyoruz. Maşallah yani canım. Ona soldi... e, yani bu şey gibi hayal edeceğiz canım. Herkesin gençlik zamanı. Ha, Jamie gençlik zamanı gençlik de şu andaki zaman. Kenan Bey'in gençlik zamanı şu anda mesela ama Jamie Oliver'ın neye? Jamie Oliver kendi kıvamında ya, bir adam. Jamie adamı. Oliver gençliğinde yumurta kırmayı bilmiyordu be. O da doğru. Bir de Jamie Oliver'ı görüyoruz falan da bu adamın hiç yemeğinin tadına bakan var mı? Yok. Bakayım yok. K şey var. Hep kutu kutularda gördük. şeyleri var. Sosları var. Sosları var. var. Yani, Bizim de şekil yapayım. olarak çok güzel de. Şeyi de görmedik çünkü. Böyle insanlara sunsun onlar yesinler. Yok yapıp, yok çok güzelce. Var, Hep var. Mutfakta yalnız var, ben gördüm yani ben adamı. okudum en azından bakan adamın şeyini okudum. Bakan adamın şeyi. Ee, tadına bakan adamın fikirleri yazmış. Çok güzel mi şey. yazmış? Vallahi çok güzeldi ve de hiç para vermeden oradan orijikten ayrıldık diye mutlu mesut ayrılmıştı. O Aa. zaman okey tamam. O zaman tamam o zaman, o zaman, Kenan tamam, Bey. Onaylıyoruz Kenan Bey. İsterseniz reklamlarla coşalım. Neden derseniz. Neden? <gülüyor> Hiç öyle bir şey. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tumarısı Modern Sabahlar devam ediyor. 9.32 saatimiz Cuma sabahında. Dikkat çekelim. Haftanın son iş gününün sabahında. Buyursunlar efendim. Arabada fantazi tutuklattı. Paraguaylı manken Larissa ile. Onun tabii ki... Arkadaşı diyelim, futbolcu sevgilisi diyelim, Canıtın başkentte. Yalan gibi soka... haber ya Larisa, Canıtın falan. <gülüyor> Soyadlarını vermeyince öyle oluyor. Larisa ile Canıtının ne maceraları vardı? E, arabada başkentin ana caddelerinden birinde, ...cadde üzerinde, araba içerisinde sen sevişmeye kalkarsan ne olur tabi, ne olur, ne olur? Ayıp olur bir kere. Ayıp Birileri olur. gelir. Trafikte sticker sormuşlar. Sticker sormuşlar. Hemen polisin geldiğini görünce... sen burada. Hadi, hadi Canıtın demiş. Hadi yanıtının topuklayalım derken sen oradan git başka bir motorlu şeye çarp ondan Hadi sonra canım. tabii. Niye sağ sapsınlar biraz daha tenha caddeye? Ne kadar mantıklı bak. Ana ara. caddede ne lüzum var yani? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ana cadde. Kimsenin sevişmesine, özel hayatına karışmışız ama mi? trafiği tıkıyorlar yani. Yani tabii ki, tabii ki. Dikkat dağıtıyorlar. Yani, neyi tıkacaksın? Sen orada trafiği tıkamaya mı çalışıyorsun? Ee, ve çalışıyorsun ve ne yapmaya ne çalışıyorsun? çalışıyorsun? Ne kadar mantıklı? Yani gir ara sokakta kim kime dumduma. Yani... İlla ben başkentin sonra... ana caddesinde. Böyle mi dediler? Leri <gülüyor> ana... vallahi ben Başkent'in ana caddelerinde en büyük benim temennim bu. Bana ondan... cad ana caddeye yakışır. Vallahi ondan sonra. Veya bunların durumu yok mu? Gitsinler şeye. Fantazi diyor. Oralı otoyola girsinler. Rahat rahat orada. Otobanda da bir halinde ortobanda da duraklama yapmak yasak biliyorsun. Park yerine girerler orada şey var kamyoncuların beklemanı. mı? Hıh. <gülüyor> Kamyoncuları da bir neş'bi olsun işte Onlar. Hem en güzel yemek <gülüyor> orada olur diye öyle bir şey var ama inanç var. Nedense insanlar pısıp pısıp giremiyorlar. Kamyoncular dışarıya öyle bir korku salıyorlar galiba. Bu yemekleri sadece biz, biz yeriz. <gülüyor> Kim kimse giremiyor. Hatırlarsınız biz bir kere girmiştik. Evet, de girdi. yemeği de güzel değildi. Yani hiç de değil. evet. Abi doğru. ne yediğimizden bir şey anlamamıştık ya o zaman. diye oh, yani. lokmalar düğüm düğüm boğazımıza dizildi. O yüzden çünkü herkes yemek yaparken, yemek yerken bize bakıyordu. Yani biz de şey diye girdik. Oo şimdi bir lezzet kumkuması. Ne yapacağız şimdi ne güzel aman hiç de öyle olmadı. Öyle olmadı. Apar topar. kamyoncular yani en güzel yemeği hepsi de şey diye tanınmıyorlar ki. Gurme olarak tanınmıyorlar yani. Ne kadar güzel olabilir yemek. iyidir evet. tamam da. En lezzetli yemekleri kamyonculara yapacağım. Bu arada video <gülüyor> çekiyordum. Şey Kamyoncular için özel. Evet. Mustafa Bey şey demiş. Aslan gibi Emine Beder dururken tatlı soslarla Jamie Oliver hiç olur mu demiş Mustafa Bey. Doğru. Ümit Usta da var illa şey yapıyorsan. Ümit Usta maalesef. Maalesef var. var. Yani maalesef yok. Hatta biliyorsun Ümit Usta. Emine Beder yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. Hatta bir programı var. Hatta Ümit Usta'nın üstüne bir tane çizgi atmış. Kaldı Gordon diye... Emine eder mi? <gülüyor> Öyle çok monist bir kadın gibi görünüyor ama. Evet, evde intikam tablosu varmış. O tabloyu Çık. da nereye saklıyor? Ya, yani şey bilmiyorum çok monist. Tık <gülüyor> <Fır> diye çıkamıyorsun. <gülüyor> tık tık. Tık diye çıkarıyorum, çiziyi atıyorum, tekrar oraya yerleştiriyor. <gülüyor> ya İkin ama o kadında bir çok sert bir yapısı var. Emine Beder'in mi? Emine Beder'in asistanı. aynı soruyu soruyorum. Valla Emine Beder'in bir asistanı yani kadın Asistan yemek yaparken, yap yaparken şey oluyorsun. Bunu kesin böyle yapmam lazım yoksa çok kızar Emine Hanım diye. Öyle Hadi bir ya, şey, öyle var. şey var. Tabi. Tabii. Kötü bir davranıyor asistanlar. Yok kötü de davranmıyor da bir mesafeye bir şey. Ya sonuç olarak anladığım kadarıyla Emine Beder titiz. Titiz, Re tabi, tabi, titiz konusunda tabi, titiz yani. Herkesten de aynı titizliği beklemek Bekliyorum benim yani hakkım yani demiş, demiş. Hakkım yani. demiş. Yani Jennifer, Jennifer Lopez'e geldi konserini verdi reklamını çekti. Güzel güzel şimdi şeyde izliyoruz televizyonlarda. Reklamını çekti Jennifer Lopez. Bugün de boy boy gazetelerde. Aa ne reklamı mi çekti Jennifer Lopez? Şeylo -Lo yani. Ee, şey İstanbul. Mesaten gibi düşün. Battığı için rahat rahat konuşabiliyoruz. Yani bir... <gülüyor> Mesaten mi o? Meşaten mi? Bence Meşaten diye okunması lazım. <gülüyor> İngilizce. Ama Mesaten diyorlardı ya şeyde. Yani öyle Reklamda... hayal ediyorlardır da bu böyle kostalmazı Menet'in hatını Meşat'ın oluyor Maadreseft SLH yan yana gelecek. E doğru Meşat'ın dünyanın her tarafında o Meşat'ın diye okunur. Bunu acaba kendisi mi çekti ya Jennifer Lopez? Kendi imkanlarıyla çekilmiş. Cep telefonuyla. Tüm reklamı gördünüz mü bilmiyorum. Reklam sanki böyle bir şeydi. Aradan birisi şeyle e, cep telefonuyla çekmiş. Öyle bir şey var öyle, öyle. Haberi de yok gibi Jennifer Lopez'in bunun reklam olacağından. Bence öyle yok. Bir şey. Bak şimdi mesela Justin Bieber'la Rihanna geliyor. Türkiye'ye mi geliyorlar? Evet Mayıs ayında. Ikisi konsere mi geliyorlar? Evet konsere geliyorlar da konser ama aynı zamanda reklam çekimleri falan da olacak. Bieber'cılar var mı Türkiye'de? Olmaz mı ya? Onu sorduk var ya ben zamanında sordum da bir türlü de şey alamadım yani. var, var var ya. Direction'lar var mı? onu biliyoruz. Var Bieber'cılar da var ya. O, reyri, reyri, reyri diye. Dolanan bir takım adamlar var. Rihandacılar zaten var. Balin büyüyünce şimdi bu Justin'ci falan olacak mı ya? Vallahi galiba olacak. Ya olacak da olmuştur bile haberiniz yoktur. Büyüyünce dediğim. Yani biraz daha böyle şey yapınca Kendi müziğini seçmeye başlayınca Olabilir İnönü stadyumunda konser e, Veren son sanatçı olacakmış Rihanna Ondan sonra İnönü stadyumu fantoş mu? Resmen konserle yıkma. yıktık Diyecek Öyle deme hakkı var en azından derbi bilmiyorum Ben <gülüyor> Aman bir başka önemli şey var ya of buna ne diyorsunuz bilmiyorum da e, bu seferde pastırma ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz bugüne kadar Yunanistan'da yaşadığımız 50 bin sıkıntından sonra Bulgaristan'da da pastırma konusunda e, büyük sıkıntılar yaşıyoruz <gülüyor> Bulgaristan Avrupa <gülüyor> Birliği'ne başvurdu pastırma bizimki veya <gülüyor> biz yapıyoruz ki diye ama şimdi Kayserili'ler zamanda sucuğa sahip çıktılar. Evet Kayserili uyuma sucuğuna sahip çık Sılogan hatırlıyorsun Sucuğa sahip çıktılar arada pastırmayı, pastırmayı nasıl kimse yapamaz diye mi düşündüler Herhalde onunla alakalı bilmiyorum ee, Üreticiler patent desteği vereceğiz dedi Yine o kaynayan bir kazan haline geldi Kayseriler tabii ki ayaklandı ee, Bulgaristanlar onu biz yapıyoruz ki falan filan dediler ama tabii ki yani Bulgaristan'a gideniniz var mı bilmiyorum Ba ee... sen gittin bir tek Bulgaristan'da. <gülüyor> yani bu onu söyletmek abi. için yapmazdım. Vaha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben tamamen unutmuştum Fahir ya. ya Hırvatistan'ı çok anlattın da Bulgaristan'ı pek anlatmadın. Fahir'in Balkan, Bulgaristan dönemi biraz şeydir. Muallaktır. Bir Balkanlar bir şey da hiç var. akla gelen e, en e, önemli isim. isim tek isimler. Mi? Yani biliyorsun ilk yurt dışı ziyaretlerimin tamamını Balkanları bitirerek yaptım. E, Valla hiç pastırma mastırma falan filan. Hiç Öyle bir şey yok. Hiç görmedim yani. Bir tane bir adam gelmiş abi çok güzel pastırma var çok güzel çok güzel pastırma, pastırma değil başka bir şey söylemişti orada bir o adam bir <gülüyor> onu hatırlıyorum yani. geri gelmez onu anlatmıştı zaten bir sen de bizim. sürekli olarak bize komşu komşu diye bağırıyorlardı komşu komşu çok güzel pastırma çok güzel çok güzel ister misin diye bağırıyor. Türkçe konuşuyordu değil mi onu? Yani o kadar biliyorlar zaten. 34 sene sonra Bulgaristan anılarını dinlediriz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Hayır. Bu Zamanın arada Emrah neyi anlatmadığı da az çok belli oldu. Evet, belli oldu. <gülüyor> <Onları, gülüyor> Emrah Bey şey demiş ya. Mesut'un projelerini ben yaptım. Dalga geçmeyin lütfen demişsin. <gülüyor> özür dileriz. Tebe diyor. dalga geçmedik ki. Mesut'un dedik sadece. Ya sen yine bir özür dile. Oldu mu canım nasıl da dalga geçmedik ya? Ya Mesut'un dedik ya. Sen mı? zamanında Mesut'un diye çok konuştuk ya öyle değil mi? Ben Mesut'un diye başka bir şey demedim Mesut'un. Meşat'ın meşat'ın bu yanı. Abi işte o çocuğu gibi çünkü Emrah Bey. Yani Doğru. Sen dalga geçmesen de o öyle şey yapıyor. Hissediyor. Meşat'ın bizimdir. Biz meşat'ın çocuğuyuz. <gülüyor> Bugün, bu arada pazar günü nişan var. Ee, ne var? İşler Güçlerin Ahmet Kuralı. Sakbel nişanlısı Bırcı Kıratlığıyla. Ee, Pazar günü nişanlanıyor. Hadi bakalım. Hazırlıklar yaplıyoruz. Hazırlıklar yapıyoruz. Çok zormuş. En zoru da yüzük, yüzük beğenmekmiş falan diye böyle. Kenan e, Erçetin gözün kızıydı, değil mi bu hanımefendi? Galiba bakayım. Evet. senden korkmaya başladım artık ya. Doğru söylüyor abma canım yani Kenan Erçetin göz. Doğru söylüyor yani Adam doğru söylüyor. Onu ben bile ben zaten yalan söylüyor diye korkmuyorum ki. <gülüyor> doğru söylediği için korkuyorum. <gülüyor> Hayır, yani yani yani yani bir insan kayınpedelinin e, e, Kenan Erçetin gözü olması ne kadar güzel. Burdan Burcu Hanım'a mı göz kırpıyorsun Yoksa kardeşine mi Hayır canım Anlamadım. kardeşine falan Göz kırpmüyoruz aşk olsun yani <gülüyor> Ama nedense bir insanın Kenan Erçet'in gözü göz, göz, göz, göz kırpıyorsun Bir kayıp kayınpederinin tamam. Kenan Erçet'in gözü olabileceği hiç aklıma yatmıyor Bir şey olursa yarın öbür gün kayıp ederim olur musun diye bir program <gülüyor> oraya, oraya Kenan Erçet'in gözle Beraber katılmanı istiyorum Geçen gün televizyonda Semra Hanım vardı Gelinim olursun. Evet, evet, Gelinim olursun, o mu <gülüyor> Kıbrıs versiyonda? <gülüyor> Gelinim olursundaki. Siz ne onu, diyordu? En meşhur lafına diye öyle bir kolaj yapmışlar. Sonra ne dediğini dinlemedim. Biraz acıktı ya, oğlunu kaybetti falan. Ha. Ama böyle yarışmadan görüntüler vardı. Onun en meşhur lafını hatırlıyor musunuz? Ben askerdeydim. Ben ben Banyodan, askerdeydim. Ben çok Banyodan çıkıp el öpme şey mi? Hayır, yok bir tane şey var. Çok dalga geçilmiş. Nasıl unuttuk? <gülüyor> hatırlıyor yani. Bunu hiç unutmamamız gerekiyordu. O kadar bizimkilerdeki her sahneyi burada canlandırıyoruz. Şunu unuttuk. Bak gibi. söyleyince hatırlayacağız çok şey üzüleceğiz. Yapıyor yapayım mı? Yap bakayım. Yap. Aşıkım. <gülüyor> ben hiç hatırlamadım. <gülüyor> Sen askerden onu söyledim. Şey işte, Olsam hatırlamış gibi yaparım ben. Size. Kızın oğlu ile ilgili <gülüyor> söyledikleri. Kızı ona işte aşıkım falan mı demiş. Nasıl <gülüyor> dediyse artık orada sert sessizlerin yumuşamasından ikisinin haberi yok. O da onun taklidi mi? <gülüyor> <gülüyor> aşıkım. Aşıkım diyor o hareketi gördüm. Hı. Gene bir tüylerim diken diken oldu. Ben o dönem bir de evdeydim. Bayağı bir seyrediyordum onu. Ya ben de bayağı seyredim. Hiç aklıma yer etmemiş. Şimdi söylediğinde de gene yer etmediğini bir kez daha hatırladım yani. Ya, benim fiziksel bir şeyi de var onun böyle hafif yaylanarak yapması gereken. Aşıkım. Evet ben o zaman taklit bir çentik daha atayım taklit çoğu. Reklama falan, reklama falan mı gireyim? Girelim girelim abi. Çünkü yani bu Bulgar, Bulgar anıları ve <gülüyor> 15 sene önceki televizyon programlarından bahsedilmeye başlandı. <gülüyor> şaşkın kaplan yapayım mı biraz reklamdan? Ya Onu reklamdan sonra ya e sakla diye, abi. Hem bir <gülüyor> kanca atmış olursun. Önce unutursun yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Hey hey ho ho derken bir zombinin daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 10 sonuna geldik. Programımızla devam, devam ediyoruz. Ben Hı. o berbere aşıkım gibi bir şeydi galiba. Aşıkım. Fatma Hanım hatırlatmış bize Twitter'dan da. Ben o berbere aşıkım. Bilmiyorum ben berber. Ben onu bilemedik. Berbere hatırlayamadık. Ama Fatma olsun hatırlattığı için teşekkür ederim. Anlaşılmadı. anlaşılmadı. ikizler 2 iki saat arayla doğurdu. Anlaşılmadı. Anlaşılmadı. <gülüyor> anlaşılmıyor. O da anlaşılmadı. İkizlerin iki saat arayla doğurması. Seyirciler şey yayınımızda anlaşılan Hı -hı. ve anlaşılmayan Hı -hı. E, haberlerimiz oluyor. Aa, bak e, sıca sıcak şokoladoyu e, turuncu fincanda verin diyorlar. Araştırıyorlar İngiltere'de. Oxford Üniversitesi'nde dadı değişir. Dadı ayrı olur. Yani kabı ayrı olur. Tadı ayrı olur. Biliyorsun araştırdılar Oktay. Evet. Öyle bir şey yokmuş. <gülüyor> Öyle bir şey yokmuş da e, sıcak şokoladoyu turuncu renkli fincanda ikram edildiğinde sıcak şokoladının tadı daha lezzetli oluyor. Ortaya bu çıkıyor uzmanlara göre. Çok özür dilerim ama kaba ayrı olanın tadı ayrı olur çok daha zayıf bir tema. Zayıf evet evet. evet. rengine göre şey rengine ama... göre içeriğin algısını falan her şeyini değiştiriyor. Hadi o zaman gidip buradan çıkışta birer tane turuncu bardakla beraber sıcak şokolata Kırmızı olur mu? Dükkandakiler kırmızı çıkıyor. Ben de o da dedim. Biraz bunları çamaşır suyuna yatırsak. Rengini attırsak. Ya sonuç olarak içerideki ışığı ayarlayarak biz turuncu şey, havası <gülüyor> yaratabiliriz, gibi yaratabiliriz. Ben yaşam konuşayım turunculardan alalım. Bu da anlaşılmadı ama olsun. <gülüyor> Herkesin muhatap olduğu kişiler benim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dört talihli biliyorsunuz. Ee, bayağı tarihli oldu. Hı hı. Ee, Adana'dan... Adana'dan, Mersin'den, ne İzmir'den, ne İstanbul'dan... Adana'da satılan <gülüyor> alan alantali'nin Mersin'de özel güvenlik görevlisi evli bir çocuk babası Şahin Bey olduğu ortaya çıktı. Mutluluklar diliyoruz Şahin Bey. Vallahi güle güle harcısın. Güzel güzel harcısın. İyi günlerde kullansın. Ondan sonra diğer e, şey talili Kazanlı Mahallesi'ne iki katlı evde oturan 7 çocuk babasının 55 yaşındaki Ökkeş Özdemir. İlk keşbeyde yedi çocuk babası adam başı bir trilyon gibi bir şey düşüyor daha fazla hatta gayet güzel paylaşırlar güzel para güzel para yediye bölünen bir rakam sevinçten baygınlık geçirmiş Şahin Bey ee, kendine geldikten sonra eve polis çağırmış <gülüyor> yani sen işte ne yapacağını şaşırdı herhalde yani ondan düşünmek lazım yani, o çocuklara mı güvenmiyor bilmiyorum hayır, bu ki yedisi beni öldürmeye çalışıyorlar <gülüyor> bunu hayır hayır Şahin Bey güvenlik görevlisi olarak çalışan diğer Mersin'deki şey e, e, talihle. Polisler e, e, eşliğinde notere tut, giderek tut, tutuklanmış. <gülüyor> hayatım alt üst oldu demiş <gülüyor> Bir ikramiye çıktı Alamadan alt üst oldu hayatım Senin kendi kendimi ihbar ettim <gülüyor> Bir suçtan iyice kötü durumdayım Bir suçum var mı yok mu anlaşılana kadar 3.5 sene geçecek Zaten tek başına e, şey olmuş e, İkramiyenin çıktığını anlayınca Hemen telefonu çağırmış Hemen oracıkta baygınlık geçirmiş <gülüyor> Hayır, Önce telefona sarılmış Polisi çağırmış sonra baygınlık geçirmiş Baygınlık geçirince eve polis zorla girince bu adamı şey zannetmişler. Götürün bunu demişler. <gülüyor> <Anlaşılır. gülüyor> Neyse sonra anlaşılmış olay da biletin kendine ait olduğunu e, anlaşılmış tescil ettirmiş bileti. Nasıl tescil ettirmiş? Noter'de. Arkasını imza atmak yeterli ya. O şeyde Yok. piyango biletin üstünde bile yazıyor. Biletinizin arkasına imza atınız. İmzanızı çakın. Ya taklit imza ama Ege'cim ya başkasının eline geçerse ve o atarsa hadi buraya buradan de ki, ayıkla. Noterde de gidiyorsun. Yani bu mesela bu bilgisayar benim diye de tescil ettirebilir misin notere gidip Vallahi, bilgisayarını? Biraz saçma olur ama yapabilirsin. Mesela ben telefonumu götüreceğim öyle. Kazam siyah kazamı pantolonun içine sokacağım. Bu telefon benim. Ben icat ettim. Lütfen <gülüyor> tescil ettim. <gülüyor> Hayır mesela bilet. ben bir tane bilet buldum mesela. Evet. Yolda giderken bir buldum evet. tamam mı? bilet. Gittim notere teselli. Noter şey, nasıl anlıyor? Şeye gitsene piyangoya al parasını bitsin gitsin ya. Ne bileyim bir şey olsun diye. Bir <gülüyor> bir, bir, bir atraksiyon olsun bir noter <gülüyor> Ay, don, parası gelsin. Noter masrafı çıkarıyorum. Noterde beyan esastır. Noterde öyle bir şey yok değil mi? Böyle bir kontrol et. Bakayım. Evet sizin bravo. Öyle tescil etmiyorlar. <gülüyor> yok canım onu işte hani, yani. Ona gerek var mı ona da gerek yok gibi geliyor. Hayır bilmiyorsan bilmiyorum. De. Biliyorum öyle da yani yok. arkasına imza atınca sıkıntı Şimdi... olmuyor da adam böyle şey kendini devlet güvencesinde hissetmek istiyordur. Öyle bir şey var. Yok ben noterin nasıl tescil, beyan mı esastır? Mesela beyan o, esastır, tabi. utul Öyle. gibi yani. İnanıyor sana değil mi bu noterci? Noterci, noterci. Yani, <gülüyor> saflardan Noter. seçerler genelde. Hadi ya şu, şu anda an da notercimiz, <gülüyor> Ahmet Bey geldiler, hoş geldiniz. Mesleğe nasıl başladı? Benim de babam noterciydi, biz babadan oğlan. <gülüyor> Hadi bakalım, mutluluklar dileyelim ya. Valla yani şimdi bu ortaya çıkmıyor, ya hemen. Bu talihliler. Ya bize ne zaman çıkacak ya? Bir kere de bize çıksın ya. ya bir kere de bize bana çıksın ya. Tam biletime 150 lira çıkmıştı o. Ve hayatım alt üst oldu. Yani, yani hala toparlıyor. Hiç topar. tavsiye etmem. O Gerçi bu sene bana da bozacağım. çıktı ya bu sene ben 80, 80 lira toplamda kazandım. Bana hiç çıkmadı bu sene. Sırayla söylüyoruz diye söyledim <gülüyor> Hiç <gülüyor> mi çıkmadı? Hiç çıkmadı ama Elal bilet çıkmış. almadım ben bu sene. Ha ondan. Yani bu sene zaten bir beklentim yoktu. Bilet almayanlar zaten hiç çıkmıyormuş. Evet abi o da haksızlık ya. Hep bilet alanlara çıkıyor. O, bence o da saçma yani. Yani evet. eğer hep bilet alanlara çıkıyor bir kere de bilet almayan birine bunun bir şekilde yapılması lazım. Oradan daha önce hiç bahsettik mi bilmiyorum da hakikaten bunun esprisinin vatandaşlık numarasına göre yapılıp bilet almayan herhangi birine çıkması güzel olurdu. Bence devlet, zaten piyangoyu devlet yapıyor. Yani bunu Devlet seni de bir kere böyle e, TC kimlikle onun şeyinden bir tane şey yapacağız. Milli evet. da bile şu anda bir şahibi var bunu biliyor musunuz bilmiyorum da. Bir soru önergesi var. Milli Piyango'nun hep aynı yerlere çıktığına dair. O yüzden vatandaşlık numarası üzerinden bir şey yapılırsa o bir sıkıntı olur. Bayağı bir sıkıntı olabilir. Daha değişik şeyler olabilir. Hep tanıdıklara çıkıyor. Falan yani bir yapıyor. taraftan da devletin de bilet satıp ondan sonra birilerine para vermesi de bir garip Yani o özelleştirecek ler diye bekliyoruz hala. Bir an evvel özelleştirsinler. Devlet bir piyango yapacaksa şey yapsın. Hakikaten vatandaşlık numarasına çekilir. O bir heyecan olur. Çok güzel olur embi. Güzel de Güzeldi para böyle bilet almaktansa durup dururken hop vallahi senede bir kere Çok büyük 45 versin 45 trilyon devlet için nedir ki yani. Yani adam başı 1 lira toplasak Kaç evet. milyon adamız yani? Vergilerinden evet. milletin birer kuruş birer koyuyor. Birer kuruş değil ya, birer lira, lira, lira. Bir lira alsan çok güzel para çıkar. Yani ayda güzel. 10 kuruş verelim. Bittin gitsin yani. Güzel para çıkar yani. Ben Benimle... Çok güzel şey yaptın yalnız şu anda. Vallahi Emeklilik döneminde milletvekilliğine adaylığın senin çok rahat olacak bu, bu projenle. Bu kafa kesin. Bu ben Cerrah kafa Depar bu diyor projeyle. koşa koşa Türkiye'ye gelir. Vallahi gelir. Her 70 milyonda bir şansın var. Ne kadar büyük heyecan. <Gülüyor> ...OLED televizyon çıktı, OLED. OLED dediğin? LED televizyonun... LED. ...LED'le... OLED, ...OLED televizyon yeni çıktı, Güney Kore... ...LED, LED televizyon, LED televizyon alanlara selam olsun şey. diyoruz. OLED <gülüyor> <gülüyor> dediğin sıfır LED olabilir mi Oktay? Sıfır LED, evet, o da olabilir. <gülüyor> sıfır LED ne? LED'siz anlamında. Ama OLED diye yazıyor abi. Efendim bunda ne kadar Sıfır LED... <gülüyor> LED televizyonlara göre ben burada ne yazıyorsun? okuyorum <gülüyor> <gülüyor> çünkü öyle yazmış. LED televizyonlara göre %20 daha az enerji harcılıyormuş. Daha ince. Ondan sonra 55 inçlik daha pahalı. Fiyatı yaklaşık 10 bin dolar. İyi, Çok, iyi, güzel. Iyi, iyi, iyi, iyi. Çok güzel. Çok güzel. para. Güzel para. Yani onun hayır yani ne meclis monfile yapmışlar televizyonu anladım kadar öyle. <gülüyor> ben anlamadım ne oluyor? ne şey varmış. Daha ince, o daha kadar ince mı? daha az harcıyor. O harcadığı parayı da daha az harcadığında fiyatına yansıtıyoruz efendim. Böylece siz hiçbir şekilde kağıt çıkamıyorsunuz. Yani LED televizyonun ne olduğunu ben bizim televizyon alırken görmüştüm. Ha organik LED demekmiş OLED ya. Ha organik LED. OLED. Sıfır LED değil. E marketlerde organonda <gülüyor> mı satılıyor o televizyonlar? Nasıl, nasıl? Devam ettiriyorum sana destek vermek için. Ayrancı pazarında satılıyormuş. Teşekkür ediyorum. Ayda muhtemelen. bir gün. Bir tane Recep dayı varmış. Böyle sandığı açmış. içinden tohumlar çıkmış. O da dedesinden kalmış. Onunla yapmış. İşte hiç organikçi sohbeti yapmadınız mı? Hiç yapmadık ya. ya. Onu... Sen nerede bulunuyorsun organik? Böyle böyle şeyler var. Falancı dede varmış da o dedenin bilmem ne domatesi, biberi falanca da alacak. Ha onun on, tohumu on... devam ediyor. Tabii o öyle anladım. efsaneler var. Dedeye sahip çıkalım diye gidiyorsun ondan <gülüyor> İki buçuk lira domatesi on beş alıyorsun. Neymiş organik? <gülüyor> İyiyim ben öyle organik tamakızı. Ondan mı aylancı pazarında organik pazarında Gandalf Tabii fotoğrafları ne? var. Tabii canım, dede, dede, dede dede, dede Arkada Gandalf'ın şeyini gördüm ben. Bu ne ya falan. Neyse dedim. Organiktir burası. Çok anlaman gerekmiyor her şeyi. O öyle zaman yani, isterseniz programı yavaş yavaş yavaş yavaş. Ne yapalım? yapalım i̇vedilikle İvedilik ivedilikle. İvedi notuyla. Programı ivedi kapatıyoruz. Zira evdeki doğal da bitti. sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahı yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yeah.